Eğitim Notları Çocuk Eğitimi, Ruhsal Eğitim, Allah'ı Nasıl Anlatmalı, Milli ve Manevi Değerler, Okula Hazırlık, Gençlik ve iletişim, Doğru Meslek Seçimi Eğitim Notları Hazırlayan ve Sunan Server Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Eğitimci Hüseyin Karademir Eğitim Notları Başlıyor dinleyicilerim, Tekrar Allah'ın sağlık, sıhhat, afiyet ve selam üzerinize olsun diye güzel dualardan sonra Geçen haftaki konuşmamızdaki son cümlemiz şuydu Bu eğitim sürecinde belli bir disipline bağlayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Çocukların terbiyesinden öncelikle babaları sorunu tutmuştur demiştik Zaten Vahide de bunu anlatmaktaydı. Hani en çok duyduğumuz ayet-i kerimelerden, hocalarımızın, imamlarımızın, kürsülerden, minberlerden, mihraplardan en çok bizi uyardıkları ayet-i kerimelerden bir tanesi şuydu. Bismillahirrahmanirrahim. Ku enfüseküm. Ey müminler! Kendinizi koruyunuz. Ve ehliküm ailenizi, eşinizi, çocuklarınızı da koruyunuz. Neden koruyacağız? Ayetin devamında neden koruyacağız biz? Diyor ki, yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Demek ki bizim en temel görevlerimizden birisi, Ailemize, çocuğumuza, çocuğumuza sahip çıkmak. Bu hem dünya için geçerli bir emir, hem ahiretimiz için geçerli bir emir. Bu disiplin içerisinde alimlerimiz şunu da söylerler. Baba yoksa bu görev dedeye düşer, yoksa anneye düşer, yoksa vasisi, kayyumu kimse ona düşer, onlar da yoksa o zaman devlet yöneticisine düşer. Ama şu bir kesin ki bir insanın mürabbisiz kalması terbiyecisiz, eğitimcisiz kalması mümkün değildir bir toplumun içerisinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğun babası üzerindeki haklarını sayarken şu ifadeyi hasseten altını çizerek söylemiştir. İsmini ve edebini, terbiyesini güzel yapmaktır. Çocuklarımızın bizim üzerindeki hakları, güzel isim vermek ve onların eğitimini en güzel şekilde yapmak. Bunu kendimizin yapabileceğimiz işlerimiz var. Kendimizin yapamayacağı, işte okulun, Devletin, toplumun yapabileceği işler var. Ama biz kendi işlerimizi başkasına kiraya verirsek ya da başkasının işlerini kendimiz üstlenmeye kalkarsak o zaman çocuk üzerinde farklı çatışmalar yaşamış oluruz. Bugün zannediyorum birçok ailemiz bu konudaki hatasını zaman geçittikten sonra anlamış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, anne babalar olarak zamanında yapmamız gerekenleri yapmaz isek, hele sonra hele sonra dersek, yarın yarın yarın dersek, yarıncıların helak olduğu gibi bizim çocuklarımız, dolayısıyla biz ve ailemiz doğurucası huzuru, mutluluğu yakalayamayız. Eğitim işi, mikro planda çocukta şahsiyet inşası demektir. Geçen sohbetlerimizde de bahsettiğimiz gibi. 7 yaşına kadar en geç çocuklarımızı karakter, eğitim ya da onların kişilik gelişimlerini tamamlamış olmamız gerekiyor. Makro planda ise toplumu kurma işidir. Abdullah bin Ebi Cemre şöyle ifade eder. Eğitim işi İslam nazarında herkes tarafından bilinen giyim, kuşam, yeme içme, nafaka, ev edinme işinden daha önemlidir. Çünküler insan eğer bunları elde etmeye imkanı yoksa, fırsatı yoksa, maddi bir gelir yoksa o zaman bu nafaka, ev edinme, yeme, içme bir alt dereceye bir alt dereceye düşebilir. Ama eğitim işi her halükarda şarttır. Bu görev asla anneden, babadan ne toplumdan düşmez der. Çocuk dünyaya getirmekle, çocuk büyütmekle, Çocuk terbiyesi ve eğitimi vermek aynı şey demek değildir. En çok karşılaştığımız itirazlardan birisi bu. Velilerimizi çağırdığımız zaman diyoruz ki Evet siz anne baba çalışıyorsunuz. İkiniz beraber çalışıyorsunuz. Kim için çalışıyorsunuz? Çocuklarımız için çalışıyoruz hocam diyorlar. Yani şimdi yanımızdaki delikanlı ile ilgili mi çalışıyorsunuz? Evet diyorlar. Hep biz bu çocuk için çalıştık hocam diyorlar. Biraz da öğrencimizi çocuklarını suçlarcasına. Ama o bize geriyi gibi cevap vermiyor diyorlar. Kıymetli dostlar. Tamam belki niyetimiz budur. Ama hakikaten biz bu çocuğa ne verdik sorusunu sormamız lazım. Hocam diyor ne vermedik ki? bilgisayar istedi ve aldık cep telefonu istedi aldık şu kitap dedi aldık işte dershane dedi gönderdik şu kıyafet dedi aldık ne istediyse aldık evet siz çocuğunuzu ne istediyse almışsınız onu büyütmüşsünüz ancak onu terbiye edememişsiniz büyütmek başka bir şey terbiye etmek başka bir şey diyerek onları teskin etmeye Görevlerine davet ediyoruz. Hatta biz müminler bırakın kendi çocuklarımızı başkalarının çocuklarından da onların taşıdığı vebalden de sorumlu olduğumuzu biliyoruz ve inanıyoruz. Belki de hayvanlarla İslami düşünceye sahip olmayan insanlara aramızdaki farkımız işte bu. Madem biz Allah'ın yeryüzündeki halifesiyiz. O zaman bizim işimiz zor. Evet bizim işimiz zor. Çünkü başka bir düşüncelere sahip olan insanlar başka devletlerde milletlerde yaşayan insanlar çocuklarını mühendis yaptıkları zaman mutlu olurlar. Çünkü temel hedefleri budur ve oraya yetişmişlerdir. Arzularına yetişmişlerdir. Ama benim için öyle değil ki. Ben evet mühendis olsunlar istiyorum. Evet doktor olsunlar istiyorum. Ama ibadetlerini de yapsınlar istiyorum. kimin evleneceği, imanla mı öleceği, cennete mi gireceği derken bizim işimiz hakikaten zor. Öteki bulmuş okurken evlenmiş hocam diyor. Ama ben öyle diyemiyorum. Öteki eh diyor. Kendi tercihi hakka diyor. Hangi dine inanırsa inansın diyor. Ama ben öyle diyemiyorum. Temel kanunun şu aslında. Kainatın kanunu. Biz ne istiyorsak Allah kaderimizi ona göre çiziyor. Bizzat kendim hayatımda bunu çok defa gördüm. Bazen bizim çevremizdeki insanlar biz tabii köyde yetişmiş, garip kuraba, fukuranın içerisine yetişmiş bir insanız. Çevremize duyardım sık sık. Allah bize bir kümes versin, başka bir şey istemiyoruz. Başımızı sokacak kümes kadar bir yerimiz olsun derlerdi. Baktım ki kümes isteyene Allah sadece kümes veriyor. Neden daha büyüğünü? istemedik daha güzelini istemedik. Şimdi o o insanları düşünüyorum ve diyorum ki biz meğer yanlış istemişiz. Kaderimizi kendi isteklerimizle bağımlı hale dönüştürmüşüz. Geçenlerde kalorifer ısıtmaz oldu. Servisi çağırdık. Dedi ki: "Hocam bunun ayarı düşük." Düşük ayarda olduğu için binayı ısıtması mümkün değil. Bunu şimdi bir ayar yapacağız. Artık bundan sonra sıkıntımız olmayacak. Meğer aslında adam bize ders vermiş. Ne zaman sonra anladım ki. Aslında o servisçi arkadaşımız, dostumuz benim hocam olmuş. Bana şunu demek istedi sanki. Bak çocuklarımızda bir sıkıntı varsa eğer öğrencilerimizde bir sıkıntı varsa bunların adam olması için tabir caizse iyi eğitimli insanlar olması için ayarlanması lazım. Ayar yapılması gerekiyor. İşte nerede eksiğimiz var? Hangi ayar bozuk? O bozuk olan ayarları biz yeniden düzeltmediğimiz sürece anne baba olarak, öğretmenler olarak Toplum olarak, devlet olarak genç neslimizi istediğimiz yerde göremeyeceğiz. Hani Taras'ın ekmeği adam gibi çocuğunu yetiştirmeyen anne baba her zaman zarar edecektir. Niyetimizin ebediliği cennet ya da cehennemdeki ebediliğimizi sağlayacak. O zaman bizim gerçek niyetimiz ne? Bu soruyu İyi sormamız lazım kendimize. Kıymetli dinleyicilerim, Denge her yerde çok önemli. Eğitim işinde de önemli. Çocuklarımızı sevmede ve onları korkutmada denge en önemli nokta. Dengeli bir çalışma içinde olmalıyız. Onun yaramazlığı ile benim yetiştiriciliğim arasında bir denge oluşmalı. Hayatımızda hep dengeden bahsederiz. Dengeli bir insan olmak. Hani bıçak sırtı deriz ya, eğitimde de bu önemli. Dengeli bir çalışma içinde olmalıyız. Onun yaramazlığıyla benim yetiştiricim arasında cengi, denge çok önemli. Tevabül suresinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle bir uyarıda bulunur bize. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ amalikum ve Unutmayın ki mallarınız ve evladınız sizin için bir fitnedir, birer fitnedir. Ne demek fitne? İmtihandır. Derken bu imtihanı da başarılı olmak için onların eğitimine önem vermemiz gerektiğini hemen anlamamız gerekiyor. Çocukların yetişmesinde gösterilecek olan çaba, cihattan, halpte savaşmaktan daha üstündür. Biz hem ayet-i kerimelerden hem de hadis-i şeriflerden bu sonuca ulaşıyoruz. Hani o güzel insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şu hatırlatmada bulunmuştu. Bir anne ve baba çocuğuna güzel terbiyeden, güzel ahlaktan daha değerli bir şey bağışlamamıştır. Çocuklar, anne ve babalar için birer imtihan vesilesi. Sonucu ya başarıdır ya hüsran. İmtihanın konusu çocuğun dünya ve ahiret hayatını hazırlamasıdır. Konumuz bu. Hem dünya hem ahiret hayatını hazırlamak. Nasıl bizim hayatımızdaki eksiklerimiz, yanlışlarımız, bizim büyüklerimiz tarafından bize verilen birer kötü sonuç ise bizim başarılarımız ahlakımız, güzelliklerimiz nasıl büyüklerimiz tarafından bize bahşedilmiş bir hediye ise bizim de çocuklarımıza verdiklerimiz bundan başka bir şey değil. Dünyevi olarak onların geçimlerini temin etmek zaten en temel görevlerimizden. Ama bunun yanında kabiliyetine, yeteneğine uygun bir eğitimle mesleğe hazırlamak ve hayatını ilgilendiren konularda temel bilgilerle onları donatmak, kültürel mirası aktarmak, toplumdaki gölgü kurallarını, adabı, ahlakı onlara vermek bizim en temel görevlerimizden birisi. Allah'a kullukla büyüyen genç diye bir ifade var hadisi şerifte Allah'a kullukla büyüyen genç kim bu hani mahşerin sıkıntısını hocalarımız zaman zaman anlatırlar bize İşte o tam sıkıntılı anda Allah yedi grup insanı kendi gölgesinde gölgelendirecek bizzat bu ne mü mükemmel ne büyük bir hediye bizim için. İşte böyle bir hediyeye mutlasır olmak, vasıl olmak, ulaşmak istiyorsak o zaman çoluğumuzu, çocuğumuzu Allah'ın yolunda olan, büyüyen bir insan hale dönüştürmemiz gerekiyor. Bir çocuk için en değerli sermaye anne, Baba için de en büyük saadet herhalde eğitilmiş hale dönüşmüş olması. Çocukların hayata hazırlanması baba ve annenin müşterek görevleri olsa da özellikle erkek çocukların bir meslek ve meslek ahlakı edilmeleri için babanın kızlara da ev işlerinin öğretilmesi hususunda annenin sorumlulukları bir tık daha öndedir. Geleneksel eğitim modeli bu şekilde gelmiş günümüze kadar. Belki de fıtratımıza en uygun olanı da bu ki, böyle bir eğitimi hala devam ettiriyoruz. Erkeğin daha çok ev geçiminden sorumlu tutulması sebebiyle, meslek eğitimini babaya üstlenmişleriz. Kız da evin tertip düzeninden mesul olduğu için, Annesi tarafından bu yönde eğitilerek devam etmiş yıllar, yüzyıllar boyunca. Allah her insanı farklı kabiliyeti yaratmış dedik geçen sohbetimizde. Önemli olan çocuklarımızdaki bu yetenekleri, bu kabiliyetleri yakalayabilmek, görebilmek, tespit edebilmek. Çünkü her yeteneğe Toplumun ihtiyacı vardır. Anne babaya düşen çocuğunu popüler meslekler doğrultusunda yönlendirmek değil potansiyelini keşfedip işlemek, yeteneklerini geliştirmek ve o yönde hayata hazırlamaktır. Bugünkü en büyük problemlerimizden birisi de zannediyorum işte bu. Bugün sanayiye gittiğimizde insanların inim inim artık çırağın kalmadığını, çıraklık müessesesinin kuruduğunu bittiğini, insanların zor işlere başlamak istemediğini, başlasalar bile birkaç hafta içerisinde ayrıldıklarını duyuyoruz ve üzülüyoruz. Hem bir taraftan sanayi gelişiminden bahsedeceğiz, hem biz bizzat kendi çocuklarımızı bile sanayide çalıştırmayacağız. Ya da üretimde çalıştırmayacağız, üretime onların uğraşımını engellemiş olacağız. Liseden mezun oluncaya kadar, çocuklarımız belli bir yaşa geliyor. Artık elleri eğilmiyor, ellerinden iş gelmiyor, insanlara iletişimi kuramıyor. Arkadaşlar, kıymetli dostlar, çocuklarımızın hem dünya hem ahiret mutluluğu, madem bizim sırtımızda veber olarak duruyor, o zaman biz, çocuklarımızı her yönde hazırlamakla mükellefiz. Kabiliyet bakımından insan, yaratıldığı toprağa benzer. Bu açıdan her toprak farklı. Her toprakta her bitki, her sebze, her meyve yetişmez. Ne diyor tarımcılar? Bir tarım işiyle uğraşacaksanız önce bir toprak analizi yapın. Burada ne eksik var, ne fazla var, bu toprakta ne yetişir? Bunu ölçün, biçin, yatırımınızı ona göre yapın diyorlar. Biz de çocuklarımızı analizini yapacağız. Onlar hangi topraktan yaratılmış bakacağız. Hangi yeteneklere sahip olduğunu farkına varacağız ve ona göre onları yetiştirmeye gayret sarf edeceğiz. Hani buğdaya uygun toprağı mısır ekmek anlamsız olduğu gibi mesela sosyal bilimlere yatkın bir çocuğu illa fen bilimlerinde okusun, illa sayısal bilimlerde okusun demek de o derece manasız ve tabi ki sonuçsuz kalacaktır. Bu hem çocuğu eziyet olduğu gibi öbür taraftan da Allah'ın verdiği yetenek nimetini inkar anlamına gelir ki bu husus gerçekten çok ciddi bir problem olarak önümüzde duruyor. Tabi çocukları dindar ve ahlakla yetiştirmek anne babanın beraberce taşımış olduğu sorumluluk alanlarından idir. Hz. Peygamber'in bu konuda bir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden güzel ahlaktan daha değerli bir şey bağışlamamıştır. Çocuklarınızda ikramda bulununuz ve terbiyelerinizi güzel veriniz şeklindeki hadisleriyle ümmetine mesajını iletmiştir. Biz Muhammed ümmeti olarak aleyhissalatü vesselam bu mesajı net olarak almış olmamız gerekiyor. İkramdan maksat nedir? Helal dairesinde ve şımartmayacak ölçüde çocukların ihtiyaçlarını gidermektir. Bugün çocuklarımızın her istediği olduğu için, artık doyumsuz noktaya geldikleri için maalesef çocuklarımız mutlu olamıyorlar. Anne babalar kendi bütün kazandıklarını madde anlamda çocuklarını yatırdıkları için aslında onlar da evde mutlu değiller. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in özel olarak annelere yüklediği en önemli görev, anne babalara yüklediği en önemli görev, çocuklarına namaz bilincini kazandırmaları. Biz hep işte Efendimizin aman ha çocuklarınıza 7 yaşına kadar namazı öğretiniz hadisini okuruz, Dinleriz, dinleriz, dinleriz ama çocuklarımıza namaz bilincini 17 yaşındayken bile vermeyiz. Eh hocam kalkmıyor deriz, yapmıyor, kılmıyor deriz. İyi de niye kılsın ki çocuk? Öğretmemişim ki, anlatmamışım ki. Öyleyse çocuklarımıza biz 7 yaşından önce namazı hem öğretmeliyiz, teorik kısmını... Hem de pratiğini onlara göstermeliyiz. Beraber kılmalıyız. Camiye beraber gitmeliyiz. Evde kıldığımız zaman cemaat olmalıyız. Yanı başımızda kılmalı ki çocuğun bu hususta bir görev olduğunu fark etmiş olsun. Bu çağda kazanılmış olan namaz bilinciyle çocuk tam mükellef olduğu akıl bali dönemine hazır olarak adım atacak ve küçük yaşta kazandığı bu bilinç hayatı boyunca kalıcılık arz edecektir. Tabii ki bir anne baba için çocuklarına dini görevlerini öğretip onu içselleştirmelerini bir hayat biçimine dönüştürmelerini Allah'ın rızasını her şeyden daha önemli görmelerini sağlamaktan daha değerli bir şey olamaz. Bu da küçük yaştayken kazanılır. Ahlak kitaplarımıza baktığımızda bize üç Dört yaşlarında İslam'ın temel ilkelerini mutlaka vermemiz gerektiğini, namazı öğretmemiz gerektiğini, tesettüre yavaş yavaş alıştırmamız gerektiğini bize anlatırlar, yazmışlar, yüzyıllar önceden yazmışlar. E şimdi kızlarımız belli bir yaşa geliyor, hocam benim kız o kadar söylüyorum örtünmüyor İyi de sen bu yaşa kadar 15, 16, 17 yaşına kadar bu çocuğa tesettüre uygun giyim almamışsın, giydirmemişsin. Şimdi çocuk o tesettüre uygun bir kıyafet giydiği zaman çuval giymiş gibi hissediyor kendisini. O da bilincinde, farkında, yanlışının farkında. Allah'ın böyle istemediğinin farkında. Ama çevresinin ne diyeceğini, giydiği zaman kendisi nasıl görüneceğini... O çocuk o yaşlara kadar görmediği için, giymediği için onun farkına varamıyor. Aile reisinin hane halkına dini görevlerini öğretmek ve hatırlatmakla, kendisi de bunları yaşayarak örnek olmakla yükümlü olduğuna dair açık açık ayet-i kerimeler bize mesaj veriyorlar. Biraz önce bahsettik. Ne demişti Rabbimiz Azze ve Celle? Tahrim suresinde Ey inananlar Kendinizi ve ailenizi Yakıtı insanlar Ve taşlar olan ateşten Koruyunuz Aile fertlerine Namaz kılmalarını emret Der ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Ve ehlekeb-i salah Ailene Aile fertlerine Namazı emret Sen de ona sabırla devam et biz senden rızık istemiyoruz hakikaten Allah Azze ve Celle bir günden bir güne bize ey kulum hadi bakalım bana şu maddi karşılığı ver dedi mi hayır böyle bir emir var mı hayır peki rızıklandıracak olan biziz diyor Rezak olan biziz diyor güzel sonuç Allah'ın emir ve yasaklarına iştenlikle bağlılık gösteren ve saygıda titiz davranan takva sahiplerini olacaktır. Anne babanın çocuklara örnek olması hususu bizim için çok önemli. Allah nasip ederse önümüzdeki dersimizde de bir anne baba nasıl olmalı çocuklarına karşı nasıl örnek bir hayatı yaşamalı ki çocuklar da o hayattan baksınlar, görsünler öğrensinler ...ve yaşasınlar. Bunun üzerine konuşacağız... ...Rabbim nasip ederse... ...Allah amel etmeyi nasip etsin... ...her sohbetimizde yaptığımız gibi... ...duamızı. Allah'a emanet olun. Eğitim Notları Eğitim Notları Hazırlayan ve sunan... ...Server Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü... ...Eğitimci... Hüseyin Karademir Eğitim notları sona erdi.